rızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün Şafiye bint Abdulmuttalib radiyallahu anha Ümmü Şubeyir Safiye bint Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşiye el-Haşimiye radiyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin altı halasından biri olan Safiye radiyallahu anha, meyladi 567 yıllarında Mekke'de dünyaya geldi. İlk evliliğini cahiliye devrinde Ebu Sufya'nın kardeşi Haris bin Harb ile onun ölümü üzerine ikinci evliliğini de Hz. Hatice'nin kardeşi Avvam bin Hüveylil ile yaptı. İlk evliliğinden Safi adında bir oğlu veya Safya adında bir kızı, ikinci evliliğinden Jübeyr ile sahip ve Abdülkabe adlı oğulları oldu. Kocası Avvam ölünce çocuklarının terbiyesiyle bizzat ilgilendi. Onların cesur birer insan olarak yetişmesi için sıkı bir disiplin uyguladığı gerekçesiyle zaman zaman yakınlanınca tenkit edildi. Eleştirileri dikkate almayan Safiye, aşere mübeşşereden olan Zübeyir bin Avvam ile muhtelif gazvelere katılan Saib bin Avvam'ın çok iyi yetişmesini sağladı. ara suresinin yakın akrabalarını uyar mealindeki ayeti nazil olunca Allah Resulü yakın akrabalarını toplayarak İslam'a davet etmişti. Bu toplantıda halası Safiye'yi de ''Ey Resulullah'ın halası Safiye, seni de Allah'ın azabından koruyamam.'' diyerek Müslüman olmaya çağırdı. İslam'a davet üzerine bir konuşma yapan Allah Resulüne hakaret eden Ebu Leheb'e karşı yeğenini savunan Safiye, oğlu ile birlikte Müslüman oldu. İslam'ın yayılması konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme destek olan Safiye radiyallahu anha, oğlu Zübeyir'le birlikte Medine'ye hicret etti. Gazaya çıkan ilk Müslüman kadın olan Safiye, katıldığı savaşlarda yaralıların tedavisinde ve geri hizmetlerde önemli görevler üstlendi. Uhud Savaşı sırasında bazı Müslümanların geri çekilmekte olduğunu görünce, ''Resulullah'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz?'' diyerek, elindeki mızrakla onlara vurmaya başladı. Onun şehitlerin bulunduğu yere yaklaştığını gören Allah Resulü, kardeşi Hamza'nın düşman tarafından parçalanmış vücudunu görmemesi için oğlu Sübeyre, annesini durdurmasını söyledi. Ancak Safiye'nin kardeşine yapılanlardan haberi olduğunu, Allah rızası için bu acıya sabredeceğini söylemesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hamza'nın yanına yaklaşması için ona izin verdi Hz. Safiye radiyallahu anha bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden cennete girmesi için kendisine dua etmesini istemişti Allah Resulü cennete yaşlıların giremeyeceğini söylemesi üzerine üzüldüğünü görünce Vaka suresinde yer alan biz o kadınları yeni bir yaratışla yaratmış ve onları bakere yapmışızdır mealindeki ayetleri okuyarak onu sevindirmişti. Hazreti Safiye başta resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere yeğenlerinin ve diğer yakınlarının yanında başını örtmemek suretiyle Müslüman hanımların kimilerin yanlarında örtünmeyeceğini fiilen göstermek suretiyle örneklik teşkil etmiştir. Hz. Safiye radiyallahu an aynı zamanda bir şairdi. Hz. Peygamber'e Metiyelerinin yanı sıra kardeşi Hamza'nın şehadeti ve Allah Resulü'nün vefatı dolayısıyla söylediği mersiyeleri de bulunan Hazreti Safiye Medine'de vefat etti. Cenaze namazı bizzat Hazreti Ömer radıyallahu an tarafından kıldırıldıktan sonra Baki mezarlığına defnedildi. Selatü selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e. Onun aziz ve pak ailesine